Dünyayı Okumak programından herkese iyi akşamlar ben Aytaç Timur. Yine 15 Mayıs'ta salı günü hep beraberiz. Açık dergi içinde yayınlanan Dünya Yokumakta. Bu cuma ve cumartesi günü İstanbul Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde uluslararası alternatif eğitim sempozyumu düzenlenecek. Ben de sempozyumu düzenleyen kuruldan Aynı zamanda aynı isimli derginin yani Alternatif Eğitim Dergisi'nin yayın kurulundan Şule Şenol'u da davet ettim buraya. Hoş geldiniz Şule Hanım. Hoş bulduk. Şimdi çok güzel bir ismi var Alternatif Eğitim Sempozyumu. Hem de uluslararası bir sempozyum. Sempozyumdan bahsedeceğiz ama isterseniz evvela Alternatif Eğitim Dergisi 7 sayı çıkmış. E, Alternatif Eğitim Biraz bunlardan başlayabilir miyiz? Ne anlamamız gerekir alternatif eğitim dediğimizde? Şimdi ana akım eğitimin dışına çıkan alternatif eğitim metotlarından belki bahsedebiliriz ama sempozyum sadece metotlar üzerine olmayacak. Belki mevcudu özenle iyileştiren diye bir kavram kullanıyorum ben. Çeşitli inisiyatifler, çe çeşitli kuruluşlar, kişiler hem atölye çalışmaları yapacaklar hem de aynı zamanda sunumlar, paneller gerçekleştirecek. Bir yerde bu bileşenleri de bir araya getirmek amacımız. Alternatif eğitim deyince tabii biraz daha özgürlükçe, holistik diye düşünebiliriz. Kişinin kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını ruh beden zihin sağlığını merkeze alan ezberci mi onu söyledi <gülüyor> ezberci <gülüyor> değil tabii. <gülüyor> o zaman güzel aslında kişinin kendisini özne olarak bu öğretmen için de geçerli özne olarak hissettiği tepe denilme bir yöntem değil daha doğrusu yöntem değil tamamen bu Esasen Türkiye'de e, neler biliniyor? İşte Montessori, Waldorf, e, Regimilia, demokratik okullar, işte gibi e, birçok e, okusuz eğitime kadar e, alternatif eğitim e, yaklaşımları. ...var ee, ama... ...okulsuz eğitim dediğiniz evde eğitim... ...evde, evde okulsuz eğitimi... ...yani şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim size... ...kulağa hoş ee, geliyordu okulsuz e, eğitim... ...okulsuz eğitim hem mesela çok takip ettim... ...ben o özellikle Almanya'dan... ...çok takip ediyorum... ...profesör Geral Tüter, beyin araştırmacısı... Ee, ...o da... Ben, ...benim konum oyun olduğu için... ...belki oyundan yola çıkarak... E, ...hep takip ediyorum... ...oyun, oyuncak bunun etkileşim çocuklar arasında ya da kişiler arasındaki etkileşimde kullanımından ıı, bahsediyoruz. Ee, şöyle şöyle diyor ıı, Profesör Gerald Hüter, IQ değil VQ diyor. Yani VQ. biz biz Q. Hmm. <gülüyor> Artık tek başınıza bir şey yapmanız mümkün değil. Birbirimizden besleneceğiz. Birbirimizin birbirimizin görüşlerinden besleneceğiz. Onun için işte tepeden inme birisine öğretmek ...bir şeyleri öğretmek dayatmak hatta bazen dayatmaya evet. kadar gidiyor. Hatta bu onların dayatmadan kurduğun... hiç gelmiyor ki şöyle... Hmm. gidiyor. <gülüyor> hep orada. Evet. Evet hep orada kalıyor. Evet çünkü biz kabul edelim ki esasında hepimiz biraz böyle şekillendirilerek, kalıplarla öğrendik, koşullandırılarak öğrendik ve bu um... Ben cetvelle öğrendim. <gülüyor> cetvelle de. Evet. Yani sıra daya diye bir şey vardı mesela ya. tabii doğru söylüyorsun çok e, öyle bunu kabullenmemiz lazım e, herkes de kendi e, çerçeve kendi doğru bildiğini ya da toplumun doğru bildiğini o milletin o dinin neyse artık o ideolojinin doğru bildiğini e, çocuğa dayatırsan çocuk da zaten onu sorgulayamıyor anlayamıyor çünkü soyut somut ilişkisini kuramıyor o yüzden çocuk çok müdafasız. Onun, o Çocukla ilgili politika yapanların, çocukla ilgili çalışanların, öğretmenlerin, anne babaların bu konuda daha bir ım, fikir sahibi olması, daha belki bir belirli bir duruşa sahip olması ıı, gerekli diye Ama düşünüyorum. Ama bazı alternatif eğitim akımları da okulu çocuğun yönetmesi gerektiğini söylüyor. Doğru anlıyor muyum? Ee, ok doğrudan değil esasında. Evet. Genelde e veli, çocuk ve çocuk. E Aynı zamanda e, yönetimin mi? birlikte oluşturacakları bir bazı birçok çalışmalar. Ya yani ben e, hani kendim benim çocuğum da e, ikisi de bir, biraz büyük kızım Montessori okulundaydı, küçük e, kısa bir süre Waldorf anaokulundaydı Almanya'da olduğumuz sürece e, orada gördüğüm kadarıyla bir de sosyal kaynaşma gerçekleşiyor. Mesela ...Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri de... ...işte özel okullar, devlet okulları... ...bunların arasındaki oraya giden okulların... E, sos <gülüyor> ...gerek so sosyoekonomik açıdan... ...gerek kültürel anlamda... E, ...çok büyük farklılıklar göstermesi. Ama Almanya'da da okulların çok e, büyük bölümü özel değil mi? E, çok az. Çok az. E, artıyor ama gittikçe artan bir şekilde. Ha, özeller az, bir devlet de mesela, mi çok? Bir de mesela benim kızımın gittiği Montessori İlkokulu ...bir e, özel okuldu sonuç olarak. Karla Andrazale... Yani Doğu Almanya'daydı. Ee, gelir durumuna göre veriyordunuz. O zaman işte 400 marka diyorduk biz, ama 50 marka diyen de vardı. Aynı zamanda işte farklı hmm. yaş grupları aynı sınıfta okuyorlardı. Yani bir iki üçüncü sınıf aynı sınıf. Yani Burada Waldorf da öyle herkes gelir durumuna göre. Evet aynı. gelir durumuna göre ödüyor. Hiç ödememe durumu da olabiliyor. Evet, evet. Evet. <gülüyor> Hizmet üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu sosyal kaynaşma görüşü aynı zamanda işte biraz hani zihinsel engeli olan iki tane çocuk. Çok var özür dilerim sosyal kaynaşmadan kastınız... Yani toplumun farklı iktisadi tabakalarından gelen insanlar birlikte okuyordu. Bunu, bunu mu e, sırf iktisadi değil. Yani farklı öğrenim düzeyi, yani yeterlikleri olan e, çocuklar bir arada okuyordu. Yani e, herkesin temposu birbirinden farklı olabiliyor bir Montessori okulunda mesela. Kimisi tek başına yapmama yardım et. E, hatta ben bunu şöyle anlatıyorum. Kendi başıma keşfetmeme yardım et olsa daha güzel olacak. Çünkü sadece yapmak değil... Sadece o Montessori pedagogisindeki e, mevcut redaktik materyallerle çok Türkiye'de maalesef fazla mater, materyal ağırlıklı çalışılıyor ki daha e, Montessori pedagogisinde e, anaokulu düzeyinde tam böyle ilkokula tam taşınmadı diyeyim size. E, tek başına yani. Kendi başıma keşfetmeme yardım et bu şekilde gerçekleşiyor. Ee, ama birlikte hareket etmek, mesela bu Waldorf pedagogisinde çok e, fazla vardır. Şey diyoruz, iyi, e, güzel, önce çocuk güzeli öğreniyor, sonra iyi, sonra da gerçeği bu şekilde gel gelişiyor. Çünkü hani e, güzel dediğimiz çocuğun e, işte bir kuş cıvıltısı olabilir, doğa olabilir güzel bir tahta oyuncak olabilir, estetiktir. <gülüyor> sonra onu somut canlıyı, canlıyı seviyor önce, canlıyı ve toprağı seviyor, toprakla oynuyor mesela. Ondan sonra bunu somutlaştırıyor. O zaman onun iyi olduğunu, yani bir canlıya zarar verdiğiniz zaman onun hemen sonucunu görüyor. Yani işte tahta ile çalıştığı zaman işte bir e, şekil verildiğini görüyor, tahtaya şekil verildiğini görebiliyor, ağacı görüyor vesaire. Bir de e, burada tabii belki de şeyi de öğreniyor. Yani yok. kaynakların sınırsız olmadığını, yani tırnak içinde kaynak diyorum tabii, uh -huh. değil mi? Onu da öğreniyor. Yani. Evet. Dilediği gibi tüketme hakkı olmadığını da Waldorf'ta diyorum öğretmeye çalışıyorlar. E, e, e, evet, kaynak, <gülüyor> yani. <şöyle gülüyor> mesela diyorlar ki bugün bu kadar su içilecek. Başka yok. E, yani şöyle söyleyeyim, hani mesela ben, ben hani yine oyuncaktan yola çıkayım da. Ee, yani Waldorf'ta da bu, bu böyle ee, çocuk ağaç görüyor ee, ondan sonra onun işte odun olduğunu görüyor, odunun yakıldığını, e, kül olduğunu görüyor, bir şey görüyor ondan sonra insan elinde şekillendiğini görüyor ve eline oyuncak olarak geliyor ve biricik, bir tane yani bir topaç öbürünün aynısı değil öyle diyeyim sana ee, dolayısıyla e, her zaman için insan elbette tekrar tekrar kullanacağı belki hani ee, yine topacı işte 3000 yıl önce de kullanmışlar şimdi de kullanıyorlar bir modası geçmeyen yani ya sürdürülebilir ya da siz işte e, 30 tane küp parçanız var diyelim onlarca yüzlerce çeşit oyun yapabiliyorsunuz işte akıl oyunları yapıyorsunuz ne bilmem sıralama dizme Kule bir sürü bir sürü tabii. şeyler yapıyorsunuz o kadar <gülüyor> çok hani ...kendiniz ve bir sürü gereksiz oyuncak masrafına da gerek yok. Onlarla neler neler... ...ses çıkarmakta da icabında kullanılıyor. Aynı zamanda işte ne bileyim yetişkinler de kullanıyor ve estetik bir şey. Yani güzeli, iyiyi, doğruyu... ...önce ilkeli olacaksınız yani. Bir yerde ilkeleri öğreniyorsunuz. İyi, doğru <gülüyor> ilkeleri sonra... Belirli işte şimdi yine Almanya'da benim çocuklarım ikisi de Türk eğitim sisteminin içinden geçmediler. Hani biri işte Alman büyük Kulüklü, Alman Lisesi falan böyle devam ettiler ve aralarında on yaş fark var. Dolayısıyla arada geçen sürede neyi ne zaman yaptıklarını da daha iyi gözlemlemiş oldum Alman sınıfındaydılar. Mesela hani büyük kızım e, lise 1 ve lise 2'de politika dersi e, küçük kızım gördü. Büyük kızım görmemişti. Çünkü bu artık ihtiyaç yani bir 15 hmm, yaşındaki bir çocuk, 15 çocuk, yaşındaki çocuk artık bir yerlerde aktivist oluyor bir şey oluyor. Ama bunun arkasında da neler var ne yok bunu görmesi lazım. E, din dersinden son olarak işte abiturla mezun oluyorlar. Şimdi benim küçük kızım da mezun oldu. ...din dersinden böyle... ...ama dinler ötesi bir şey... ...abitura girdi sözlü olarak... Ama ne oluyor işte orada işte birçok Max Weber'de çalıştı, Kant da var, Freud da var, Feuerbach da var, işte din eleştirileri var. Yani din, dinin içinde felsefe de var, mantık da var, belki tarihte var. Belirli bir şey onun üzerine düşünebilmesi lazım çocuğun. Yani bunu çok küçük yaşlarda gerçekleştiremiyor. Küçük yaşta o yüzden işte masaldı, oyundu. Hakikaten kendi başına keşfedebilecek. Kendi başına e, yani dayatma kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü biz de bunu bilerek yapmıyoruz. E i̇şte bu üçgendir dediğimiz zaman onun adının üçgen olması da çok önemli değil. Ama onun üç tane böyle sivri köşesinin olduğunu, köşesinin olduğunu görmesi lazım çocuğun. Onu hissetmesi lazım. Dolayısıyla bizim bir şekilde e, çocukluğun çocuğun kendisinin keşfetmediği bir şeyi e, aktarmamız çok çocuğun da değil yetişkinin de öyle yani. ...biz öğretmenlerle olan çalışmalarımızda şöyle yapıyoruz... ...hep kaynak göstermemiz lazım... ...yani keskin böyle cevaplı bir şeyler değil de... ...o kendisi keşfediyor... ...bir internetten bir sayfa gösterebilirsiniz... ...bir video gösterebilirsiniz... ...gerek pedagojiye ait... ...gerek işte bir, bir dil öğrenimi olur... ...bir matematikle ilgili bir çalışma olur... ...öğretmen kendi keşfedince... ...o zaman e, onun... E, ...verdiği keyif... E, ...çok farklı... ...şeyde de diyoruz işte yani oyun mesela, oyunun oyunda bir coşku, heyecan duyuyor çocuk ve sürekli ke keşfediyor. Onun ıı, yan etkisi de başarı oluyor bir yerde. Çünkü hem kendini ben, keşfediyor de yan etki. Belki de, de, belki de etki. vizyon oluyor, yaratıcılık evet. oluyor, özgürlük oluyor. Evet. Yani Şimdi çok... Şimdi programımızın akışı gereği burada bir müzik arası için sizi azıcık bölmek istiyorum, müsaadenizle. Ama... Zülfü Livanel'in e, müzik hayatının 50. yılı dolayısıyla hmm, özel bir albüm çıkartıldı. Onun bu 50 yılda dillendirdiği, bestelediği şarkıları değişik değişik sanatçılar, müzisyenler yeniden yorumluyorlar. Ben de alternatif eğitim olunca e, orada hmm, hoş geldin <gülüyor> beyi seçtim. Bulutsuzluk özlemi güzel. sevgili <gülüyor> Aynen, Necat Yavaşoğulları seslendiriyor. Şimdi bir onlara tamam. kulak verelim. <gülüyor> çok güzel. Sırası sende Senin yolunu gözlüyor Kuş palazı boğmaca Kara çiçek sıtma Yürek en farklı Kanser plan. Senin yolunu gözlüyor Balazı boğmaca, Kara çiçek sıtma, yürek enfarktü, kanser falan, işsizlik açlık falan. Sırası sende Senin yolunu gözlüyor Tren kazası, uçak kazası, iş kazası Yer depremi, kuraklık falan. Kara sevda Kara sevda, kara sevda, yaşlı filan. Hoş geldin bebeğim. Yaşama sırası sen. Gözlüyor Hapishane Kapısı Hapishane kapısı Polis çopu Falan Senin yolunu gözlüyor Sosyalizm Sosyalizm Falan. Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende. Açık açıkk dergi içinde dünyayı okumak köşesinde alternatif eğitim sempozimu düzenleme kurulundan Şule şuuleşenella sohbetimiz devam ediyor. Necat yavaş oğullarının sesine ses rengine çok yakışmış bu şarkı. Hoş geldi bebek Bu bebek büyüyecek ve alternatif okullara gidecek diye analım. <gülüyor> Bu arada siz bir de Alternatif Eğitim Dergisi çıkartıyorsunuz, 7 sayı. Biraz da ondan söz etmek ister misiniz? E, kolektif bir dergi esasında. E, ben yayın kurulundayım ama e, sırf Alternatif Eğitim biraz eleştirel yazılarında bulunduğu, mevcut eğitim sisteminde nelerin değişmesi gerektiğini ya da e, çeşitli kaynakları gösterdiğimiz e, birçok yazı var son sayı özellikle nitelikli mesela okullar üzerineydi ama o nitelikli okulları da bir şekilde eleştirel gözle baktık diyeyim her sayıda 10-15 yazar var ben oyun ve oyuncak dosya konusunun bir kış 2017 sayısının editörüyüm ve işte bazı söyleşiler gerçekleştirdim ...bazı tercümeler de var. Dergi miyim bayağı kocaman kitap <gülüyor> <gülüyor> esasında. Ama tabii bunları... ...umarım fırsat bulur da... ...işte böyle söyleşilerle, böyle sempozyumlarla... ...videolarla zengin. zenginleştiririz. Çünkü kitaptan aktarabilmek bazı şeyleri çok zor. Tabii, Özellikle tabii, tabii. ben oyun konusunu ele aldığım zaman... ...kitapla çok... ...zor anlatılıyor... ...biraz da e, konuşurken... ...daha samimi uygulama içinde... ...daha daha iyi görebiliyorsunuz... ...ki bu sempozyumda da çok... ...farklı atölye çalışmaları var... ...uluslararası Mesela, konuklarınız da var galiba... ...uluslararası değil mi? Ki, da ki, var... ...evet Almanya'dan falan... Fransa'dan bir... ...alternatif okul kurucusu... E, ...geliyor örneğin... E, ...Almanya ve Avusturya'dan... E, ...gelen... E, ...misafirlerimiz var... Sempozyumda ama, onlar hangi dilde konuşacaklar? Çeviri e, yapacak mısınız? Çe Ardıl olacak maalesef e, çevirimiz. E, Çeviri İngilizce ve Almanca. İngilizce ve Almanca evet olacak galiba sanıyorum. E, Çeviri. Simultane çevir yok mu? Simultane yok. Hmm. Simultane yok. Biraz uzayacak <gülüyor> olsa. Biraz uzayacak ama bir şekilde hmm, hani birbirine ben bir bir, bir şeyin oturma moda yapıyorum. Evet. Ama yine de e, yani güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Birazcık sindiriyoruz esasında bir var, şekilde. Değil mi? Atölye, hmm. Paralel atölyeler var. Onları e, Paralel atölyeler <gülüyor> var. E, yani çok yoğun bir talep var. Öyle mi? Çok yoğun bir talep. Dolayısıyla e, biraz atölyeleri de bir şekilde... Söyleyeceğim bir web sitesi falan var mı? Ya da e, Facebook'u Alternatif eğitim, e, eğitim, e, tire, e, alternatif Pardon alternatif-egitim.org'tan bize bilgi ulaşabilir bilgilere kimler <gülüyor> katılıyor onların onlar ne yapmışlar bu alanda hangi kurumdan katılıyorlar düzenleyenler de esasında çok farklı kurum ve kişiler bir araya geldik. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. <gülüyor> evet Başarılı olacaktır umarım. En azından bir de bu konularla ilgilenenler eğitimde bazı şeylerin değişmesi dönüşmesi için çaba sarf edenler, onları tanımak isteyenlerin bir araya geleceği bir sempozyum olacaktır. Onların birbirleriyle tanış fırsatı bir, bir yani tekrar bir şimdi hala bir mesela alternatif eğitim derneğimiz var sonra bir platform oluşturmak istiyoruz ileride bunlar için bir bir tür başlangıç da olacak zaten alternatif eğitim dergisiyle bunu başladık devamı gelecektir sempozyumla birlikte. Zannediyorum kariyerini alternatif okullarda devam ettirmek isteyen öğretmenler için de iyi bir kaynak değil mi? Çünkü böyle bir yönelme de var öğretmenlerde. Tabii okullar, yani öğretmen çok <gülüyor> önemli fakat bir alternatif eğitime dair bir duruşa sahip olmak da çok önemli. Biraz evvel hani okulsuz eğitimden bahsederken yine Profesör Gerald Hüter, işte beyin araştırmaları vesaire dedim. Mesela ...Arnaud Steen diye, diye biri var. Bir is, Fransız hiç okula gitmemiş. 4-5 Lisan biliyor. İşte çok bestseller yazarı. Çok iyi bir müzisyen, enstrüman yapımcısı. İşte beyin araştırmacılarıyla birlikte çalışıyor. Ee, sadece okul dışına da taşımak bütün bunları. Yani bir tür hem bir insanların birbiriyle etkileşimi için e, yani birbirinden beslenebileceği ortamlar yaratmak e, hem de e, öğrenmenin yerinin sadece okul olmadığını ve öğretmenin aynı zamanda öğrenen olduğunu yani hepimizin öğrenen ya bunu tekrar olduğunu tekrar eder misin öğretmen <gülüyor> öğretmen öğretmen aynı zamanda öğrenen hepimiz <gülüyor> için yani bir, ya da biz de hepimiz öğretmen olabiliriz hatta sanıyorum öğrenme piram hafıza pir piramidi var o piramitte en çok en kolay öğreterek öğreniyorsunuz yani bir şey kattığınız esasında verdiğinizi hissettiğiniz zaman o zaman daha kalıcı oluyor yani öğren, öğrenilen şimdi mesela işte görsel işte kinestetik falan bir sürü şeyler diyoruz ya işitsel Hı -hı. ama gerçekten öğret, öğretme ve daha sonra uygulama ile en iyi öğreniyoruz. Öğretirken yani etkileşim halindeyken dolayısıyla öğretmen öğret çocuktan da öğreniyor. Biz çocuktan çok şey öğreniyoruz. Bunu esasında hani şey anlamında toplumsal fayda açısından da düşünmek gerekiyor. Çocuklarda ön yargı yok. Her çocuk birbiriyle oynayabiliyor. Farklı kültürlerden farklı ekonomik gruplardan dolayısıyla hmm, ve cesaretli çocuk ve çok son derece açık çok yani olduğu gibi hiçbir şeyi gizlemek zorunda ama biz bastırıyoruz. Notlarla baştırıyoruz, ödüllerle, cezalarla, etiketlemelerle bastırıyoruz. Çocuk korkuyor. O <gülüyor> <Ö> cesaretini kırıyoruz. <gülüyor> Ondan sonra artık bir şeyleri cesaret hep böyle. Bir de belirli gruplara yani çocukta aidiyet hissi çok fazla. Yetişkinde de böyle fazla. Yani ilk işte çocuk anneye bağlanıyor sonra küçük bir e, grupta e, <gülüyor> anaokulu öğretmeni işte ailesi e, gibi e, sonra e, grup bir gittikçe büyüyor ama hep bir yerde kendisine bir bir bir gruba ait olmak hissi Istiyor. O yüzden bir şekilde o dayatmalar dedik ya başta. <gülüyor> başta <gülüyor> onlar ya onlar onu çok güzel kullananlar da oluyor. Gerçekten <gülüyor> evet. tebrik ediyorum sizi. Bence İstanbul'un Türkiye'nin çok ihtiyacı var alternatif bir şeylere, ana akım bir şeylere. Yani tep tep alternatif de demeyelim. Yani tamamlayıcı, özellikle iyileştirici falan. Bir bir iyileştirici de güzel. Evet, bir evet. Biz de iyi, iyi, iyi hissetmemiz lazım kendimizi. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Alternatif Eğitim ederim. Sempozyumu düzenleme kuruluna Şule Şenol katılmak isteyenler cuma cumartesi Kadıköy'de. Web sitesinden bakabilirler. Barış Manço Kültür Merkezi'ne gidebilirler. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Umuyorum sempozimden sonra da bir ara nasıl geçti diye oturur onu konuşabiliriz. Çok konuşuruz bence de. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'nun arkadaşları ben Aytaç Timur. Dünya okumanın sonuna geldik. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir yazarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.